Önce Sab. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 29 Ekim 2021 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Bugün Cumhuriyet Bayramı, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz ve bayramı özel, önemli, çok severek izleyeceğinizi, dinleyeceğinizi, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir programla ve konukla karşınızdayız. Ve Ayşegül sana yine bırakayım konuğumuzu tanıtmanı. Evet ee, şöyle bir cümleyi ben de hep e, kurmak istiyordum bugün kuruyorum hocaların hocası evet. Çünkü gerçekten hoca yetiştirmiş bir hocamız var evet. e, hocaların hocası Profesör Doktor Selçuk Erez bizimle ama Selçuk Erez'in e, sadece hekimlik e, alanından konuşmayacağız e, Selçuk Erez aslında kitaplarda okuduğumuz anlamıyla bir Cumhuriyet aydını. Aslında tam da Cumhuriyet aydınna olduğu için e, fikri hür, vicdanı hür. Bundan dolayı da e, her zaman farklı görüşler, e, farklı anlayışlara e, sahip e, olan bir aydın e, Selçuk hocamız. E, Selçuk Gerez denilince tabii ki ilk akla gelen kadın doğum jinekoloji, e, bir jinekoloji profesörü hocamız hocamız. E, e, aynı zamanda tabii jinekoloji de denilince Türkiye'de hani birisinin bir şeyi de anlatmak ayıptır kişilere ama e, Ordinaris Profesör Doktor Naşit Erez'in de oğludur. E, modern jinekoloji kürsüsünü e, Türkiye'de kuran kişinin yani. Ve ben çok yeni öğrendim. E, Naşit Erez aynı zamanda sosyal jinekoloji üzerine çalışmış bir öğretmeyizde. Yani aile planlaması üzerine Halk sağlığının jinekolojiyle kesiştiği alanlar üzerine işte 1899 bazı kaynaklarda bazı kaynaklarda 1901 doğumlu Hüseyin Naşit bu konulara kafa yormuş bir kişi Selçuk hocamızın da babası. Ama Selçuk hoca birazcık ailenin değişik damarlarına da giriyor çünkü hocamız 1981 yılından itibaren bir köşe yazarı aynı zamanda. Yani bir gazeteci, Güneş gazetesiyle başladığı serüvenini Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor ve şimdi T24'te yazılarını okuyoruz. Selçuk hocamız aynı zamanda bir öykü ve roman yazarı da 1986 yılından itibaren kitaplarıyla hem Halis e, Selçuk hocamızın böyle bir hikayesi var. Şimdi hiç ödüllerine, e, Kolombiya Üniversitesi'ndeki ihtisasına filan girmiyorum. E, bu kadar böyle kısa geçelim Selçuk hocayı bence. <gülüyor> evet, evet. Hocam hoş geldiniz sağ olun. Böyle bir günde sizinle birlikte olmak çok keyifli, çok onur verici bir durum. Sağ olun efendim, kabul ettiğiniz için davetimizi. Size bir arada bulunmak ve görüşmek konuşmak benim için de çok büyük bir zevk. Sağ olun hocam. Evet Cumhuriyet bağlamında konuşacağız. Tıp tıp eğitimini hep konuştuk sizlerle hekimlik ilkelerini konuştuk. Ama ben sözü yine Ayşegül'e bırakayım. İlk soruyu Ayşegül size yönetsin lütfen. Evet şimdi biraz da ilk konularda böyle Cumhuriyet tarih falan konuşacağız. Tarihçiler de bizi dinliyordur. Eğer sorularda bir hata yaparsak ne olur bizi affetsinler. Ama ilk sorumuz kolay hem de zor. Cumhuriyet deyince ne aklınıza geliyor Selçuk hocam? Şimdi e, bizden önceki iki kuşağı Cumhuriyet'e giden yolda çektikleri geliyor benim aklıma. Şimdi e, bu meyanda da İlhan Selçuk. İlhan Selçuk'un 2009'da yazmış olduğu ve kesip sakladığım, ulaşımı daima kullandığım arada sırada bir yazısı geliyor aklıma. Evet. Ee... Hocam aslında aydınların çektikleri deyince e, aydın profilini de düşünüyorsunuz tabii o dönemden bu döneme e, düşünüyorsunuz. Ya yani O dönem aslında hani Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkılan çok evet. yorgun ve yoksul bir dönem. Bundan dolayı hani Kurtuluş Savaşı döneminde çok direngen bir aydın olarak gördüğümüz halde Edip var. Ama evet. halde Edip gibi direngen bir e, figür dahi manda gibi egemenlerin e, kanatlarının altına girmeyi e, bir öneri olarak sunabiliyor. Demek ki o kadar umutsuz o kadar yoksul, yorgun bir e, dönemden bahsediyoruz ama tabi bazı aydınlar da var ki yok diyor biz özgücümüzle halkın, halkların özgücüyle bir devlet kuracağız diye de yaklaşan e, bir aydın kesinde var. Belki o zaman romantik bile kabul ediliyor olabilirler. Tabi onların kurguları, onların kurdukları hikaye başarılı olacak. E, ama böyle bir durum var hocam. Siz e, tabi babanızdan da çok dinlemişsinizdir. E, siz nasıl bakıyorsunuz bu aydınların geleceği ok okuması ya da okumaması, okuyamamasına o dönemde? Şimdi e, şeyde yani bu bazı yayınlarda veya bazı kişiler göre bu işte bir takım insanlar var o sırada. Atatürk gibi tabii Atatürk'ü hepsinin üstünde tutarsak adamın zeka kat sayısının yüceliği, askerlik değil sadece politikada da ön, ve çok doğru. Ama bir adamın bunu becerebileceğini zannetmiyorlar. Düşünmüyorlar. Atatürk'ü de tanımıyorlar. Etrafında çok az adam var. Onları da tanımıyorlar. Çoğu kötümser. Biz bunu yapamayacağız. Niçin yapamayacağız? Ya işte her tarafımızı kaybettik. Ufacık bir toprak kaldı elimizde. E şimdi karşımızda kim var? var? Dünyanın en güçlü kuvvetleri. O zaman İngiltere A sınıfı. Amerika B sınıfı. Biraz yandan uzaktan bakıyor işe. İkincisi de Fransa. Ya biz <gülüyor> bunları karşı zaten ya, mağlup olmuşuz. Gelmişler, işgal etmişler. Şimdi biz bunları nasıl def ederiz? Nasıl yeneriz? Şimdi bunu... Düşünmeyen, hain münasebetsiz bak işte Amerikan mandası belki başka alternatif bulamadığı göremediği için Amerikan mandası ediyor. Niye diyor? Çünkü bugüne kadar başka ülkeler İngiltere İtalya İtalya bir yere girdik, girdikçe kolay kolay çıkmıyorlar. Bu Amerika hiç olmazsa topumuz bir yarımız İngiltere bir kısmımız Fransa bir kısmımız Yunanistan olacağına tümümüz Amerikan mandası olacak. Belki oradan tek vücut yani tek vücut olarak kurtuluruz. Düşündükleri bu. Şimdi sadece o değil ki. İlhan Selçuk'un yazısına bakıyorum oradan size aktarma yapıyorum. Ee, Ayşegül Hanım söyleyince ben buldum onu. Birçok yazar bundan da daha kötü müser. Mesela Refik kalit Bağımsızlığa, bütün kuvvetimizle taraftarız. Eee fakat bunu yalnız başımıza devam ettiremeyiz demiş ve de demiş. 1915 Mart 1920'de Alman Gazetesi'nde Asaf Muammer var. Bakın ne diyor. Bir takım gayri mesul yani sorumsuz ve vaziyete idrak edemeyen yani kavramayan askerlerin harekâtı milliye milli hareket namı altında takındıkları tutumlar bütün menfaatımızı mahve ve vergat edecektir. Şimdi Anadolu'daki bağımsızlık hareketiyle, düşüncesiyle hareket eden insanlara ne yapıyorsunuz? Zaten berbat olduk. Bunlar birisi daha da cezalandıracak. Aman yapmayın, bırakın. Şimdi adam hain mi yoksa başka çarem bulamıyor mu? Samimi bir şey mi? İkisi de olabilir. Bence ikisi daha geçerli olabilir. Başka bir yazar var. 4 Mart 1920 tarihinde Alemdar gazetesinde buzdan yapılmış kahşanelerde hedefe varacağına iman edenler, güneşin harareti karşısında bir de edebiyat yapıyor. Pek hazin, hayal kırıklığına uğrayacaklarından fabersizler. Acaba bize çektirilecek cezaya karşı hakikaten bir şey yapabilecek kabiliyetle miyiz? Ama korkuyorlar. Ve haklılar. Yani sen orada Türkiye'de, şeyde Anadolu'da ne olup ne bittiğini tam görmeden, bilmeden, ya ne yapıyor bunlar berbat. Ediyorlar işi. Şimdi biraz sonra İngiltere gelecek, bize baktı ufacık diyar var ya, onu da alacak. Korkusu bu. Şimdi ne diyorsunuz? Bu da hayırlı damgalamak mı? Lazım? Yoksa Hocam hain olarak tam lazım ama bunu da konuşuyoruz. Ee, bir kısım da sanıyorum biraz da çalıştık şimdi Selçuk Hoca ile biz aslında. Evet. Ee, bir kısım da şöyle e, hilafet kısmına da güvenen bir kısım var. Cumhuriyet'ten hani bir adım önce Kurtuluş Savaşı'na dönersek diyorlar ki şey, hilafet biz de Osmanlı İmparatorluğu'nda bu ıı, dış güçlerin ordularındaki Müslümanlar bize karşı savaşmazlar. Biz belki kazanırız diye de hani geçmişte düşünenler var. E bu hikaye de doğru çıkmıyor. Bu, bu da yanlış çıkıyor. Tabi Avrupalılarında inanılmaz bir diplomasi si yeteneği var ve e, onlar bu hilafet işini döndürüyorlar ve e, yani bir şekilde hallediyorlar kendi ortalarındaki e, kişilerde savaşıyor Osmanlı'ya karşı. Yani burada da mesela Kurtuluş Savaşı'nda da bir yanlış okuması var. Biraz İstanbul'dakilerin zannediyorum. Evet. Aslında hocam bilmiyorum katılır mısınız tabi cumhuriyet fikri e, ikinci meşrutiyetle birlikte doğup hani e, grev hakları falan fakat e, ilginç şekilde cumhuriyeti savunan bir tab e, kesim var. Geliyor e, 1920'lerden çok daha önce ama evet. ilginç şekilde monarşi altında bir cumhuriyet istiyor falan. Biraz da kafa karışıklığı, kavramlar karışık. Yani o sizin de bahsettiğiniz gibi Mustafa Kemal'in kafasındaki o netlik ve kararlılık pek çevresinde ve etrafında yok galiba, değil mi? Şimdi çok enteresan bir şey var. <gülüyor> Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ilan edilmiş. bu çok kısa ömürlü olmuş. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Anayasasını yazmışlar. Fakat birkaç aydan sonra uyup bitmiş. Şimdi bu Batı Trakya'da olan Türk Cumhuriyeti'nin bizim Cumhuriyet'in de esin kaynaklarında ya olabilir. Bak işte denemiş ya. iki ay sürmüş, üç ay sürmüş, neyse. Ama <gülüyor> demek ki böyle bir şey olabilir değil. Bir tez var. Tezi yazarı da unuttum ama internetten bulunabilir. Böyle bir küçük minicik bir denemede bir ilham kaynaklarından belki beş altı tanesinden biri olabilir. Bu da bir, bir tarafa kaydedelim. Şimdi e, Ayşegül Hanım'ın söylediği e, bir şeyin bir e, efendim biz hiç olmazsa lütfen müsaade etsinler. İslam halifeliği bize kalsın. Biz bundan sonra o yoldan toparlarız. Farkında değiller ki bunu söylemek lazım hatırlamak lazım. İngiltere savaştan önce ben Osmanlı'yı yiyeceğim yutacağım. İyi güzel ama bir derdi, bir çentik var, bir kötü bir şey var. Benim ordumda ben Hindistan'ın askerlerde kullanıyorum. Şu anda Pakistan dediğimiz yerde o zaman hepsi Hindistan, e, Müslüman askerler var. Peki benim bu Müslüman askerlerim, Türkiye'ye o zaman Osmanlı saldırdığım vakit ne yapacaklar? Silahları atıp karşı tarafa mı geçecekler? Teslim olacaklar veya ben dönüp beni benim benim mi vuracaklar? Olmaz ben buna çare bulmam lazım. Bu Arabistan'da da aynı numarayı yapmışlar. Demişler ki bir çare bulmuşlar. Bir formül bulmuşlar. Niye Türk sizin halifeniz oluyor? Arap halifesi ancak saygıdeğer bir halife olarak bu işi görür. İndisayar gitmişler. Niye Türk sizin halifeniz olsun? Ya sizin de halifelik, halifelik yapacak adamınız yok mu? Aramışlar, ataramışlar, bulmuşlar. Aha. Aha o zaman evet. Oluca zengin, altınla tartılıyor, martınla tartılıyor o memleketlerin bir, bir köşesinde ama yani gayet ilkel bir adam. Bunu almışlar, şişirmişler, boyamışlar, büyütmüşler ve e, dünya çapında önemli bir dini lider haline sokmuşlar. Ama Birinci Dünya neyi yaradığı pek belli değil. Ancak Hindistan bölünürken, İngilizler sayesinde ee, Müslüman ve Hindu bilmem iki tane ülke Pakistan, Hindistanla bu diyor ki bir hayli işe yaramış. Şimdi bu İngilizler bu şey yaparken bu formülü uygularken bizim beni yani bu gazetede yazanlar e, yani aman hilafet bize kalsın ne kadar saf dindik. Bize bakmazlar ki istemiyorlar bize bakmak. Haftan önce istemiyorlar, hafif istemiyorlar, başarılı oldukları vakitte istemiyorlar. Bakın ne kadar, dünyada ne olup ne bitenin farkında olmadan köşe yazarları, büyük yazarlarımız varmış o zaman. Altyazı Arife'yi bulmuşlar. Hocam her zaman o yazarlar oluyor biliyorsunuz. Evet. Hı. Peki şeylere bakmamak lazım. Demek ki ana akma çok kafayı takmamak lazım. Hayır. Biraz işin gücü bakıp başka şeylere de bakmak Alternatif lazım. Alternatif yayınlara bakmak Alternatif lazım. De, de, de, de lazım. Zaten tek başına gitmemek lazım. Şimdi peki biz bizim yazarlarımız hatta baba yazar büyük yazarlarımız her şeyin farkında değil. Samimiyette veya yarı samimiyette bir şeyler istiyorlar ve bunları dile getiriyorlar. Peki Acaba batıda ne oluyor diye sorarsak birbirimize. Babanız da o zaman batıda değil mi? Lozan'da. Lozan Tıp Fakültesi de mi hocam? Ne zaman geldi Lozan Tıp Fakültesi'ne? Valla şey de o girdi çıktı girdi çıktı. Çünkü amcamın eşi o zaman yani kardeşi, erkek kardeşi verem oluyor. Verem olunca o zaman zannediyorlar ki verem hastalığı işte İyi havayla dağ tepelerine gidersen, orada tenefüs edeceğin e, şey, içi hiç katıksız havalarla geçer akciğer hastalığı. O antibiyotik falan yok. E, o zaman neresi? param varsa, bizim seratoyumlar yok o zaman. Yine dağ tepelerinde büyük, büyük şeyde heybelde ve şeyde, deniz kenarında ve dağda, Uludağ'da dağda yapmışız ama bu sonra. O zaman senatörüm olduğu için İsviçre, herkes sanıyor ki İsviçre'nin dağlarında ne güzel temiz hava alırsan verimin geçer. demiş ki sen hekim olarak olmak üzeresin. İstanbul'da okuyorsun ama al bu kadını götür oraya. O da alıyor. E, yani mikrop saçan bir yengeyi alıp oraya götürüyor, İsviçre'ye götürüyor. Bir taraftan da oraya kayd kaydını aktarıyor. Orada devam ediyor. Lozan Tıp Fakültesi'nde. Şimdi bu gitgelerin kesin tarihlerini bilmiyor ama 1920'den galiba bir sene sonra da mezun oluyor. Yani tam o, o dönemler. Oraların evet, o dönem. evet. hareketli olduğu dönemler. Evet efendim. E, Tabi Lozan deyince aklımıza Lozan anlaşması geliyor. Tıp fakültesi gelmiyor. E, babanızın gözünden köy'de anlattınız siz aslında o Lozan dönemini. Bir evet. de tabii dinleyicilerimiz de e, öğrensinler. Peki. İsterseniz oradan size aktarma yapayım. Şimdi o sıralarda İsviçre'nin önde gelen gazeteleri, şu anda da öyle, Journal de Jenef. İsviçre ordusunun en yüksek rütbe olan, albaylar İsviçre'de daha genel yokmuş, albay. Çok ciddi bir ordusu var İsviçre'nin. Nört devlet ama herkesin, erkeklerden bahsediyoruz, askeri eğitimden belki de şu anda kadınları da alıyor, bilmiyorum. Erkekleri geneldeki o tarihte alıp e, tatillerde eğiterek eğitim boyunca ama çok doğru duruş yani e, siyah kullanmasını şunu bunu öğretiyorlar ve eve giderken siyahını veriyorlar, mişü üniformasını veriyorlar. Sonra zaman zaman yaz tatillerinde geri çağırıp da eğitiyorlar. NÖT devletin çok ciddi bir ordusu var. Bunun albay lütfesi en yüksek lütfesi. Bir tanesi emekli ayırdıktan sonra askeri yazar ve Züri Halk Okulu öğretim meclisi. Adolf Feiler, Gazetesi bunu Anadolu'ya yollamış. Mesela Türk-Yunan Savaşı'nı izle diye. Şimdi bu adam e, gün aşırı Yunan zaferinin kaçınılmaz olduğunu yazarmış. Tabii oradaki Türk tarafıları da bunu okudukça felalık geçirdilermiş. Niçin? Çünkü bu adam... E, Biraz önce birkaç sene yıl önce Alman, Almanlarla Fransızlar savaşırken Marne nehrinde bu Fransızlar Almanları durduracaklar ve iş tersine dönecek demiş. Ama bu iş olmadan demiş. Ya bu herif o kadar esaslı ki hani öngörüyor askeri zaferleri, askeri bağlubiyetleri görüyor. Böyle bir adamı yolluyorlar. Bu adam da Türkler kapı yutacak diye yazdıkça Tabii ki insanın içinin yağ eriyor, kötüleşiyor. Şimdi daha da var kehanetler doğru çıkacağına inanıyorlar bunun. Fakat başka bir şey var. Gazetelerde sadece bu Fenerga'dan adamın anlattıkları değil yorumları diye başka şeylerde yer alıyor. Mesela Avrupa ülkelerinde yaşayanlar sosyete haberlerinden aynı şeyi alıyorlar. İsviçre'den Montreux, Ceneve-Lozan gibi kentlerinde varlıkı Yunan tüccarları, Yunan e, armatörlere her türlü sosyetik faaliyete katılıyor. Ona görüyor hani Türk? Yok. Böyle, böyle bir Türk yok orada yaşamıyor. 3-5 tane öğrenci varsa var. Peki Yunan kumandanı Hacı Anesti Anadolu'daki Yunan kumandanlarının en büyüğü. Ailesi Londra'da. o sosyetik sosyete sütunlarında da Hacı Anesti'nin generalin karısı, generer'in çocuğu, generer'in kız kardeşi vesaire doluşuyor. Şimdi bunlara ki de Türk yok. Şimdi bunları görüyorlar. Bunları bir yerde ezberliyorlar. Türk giderek sönüyor, gidiyor Türk imajı. Ee, çok kötü. Şimdi e, ne yapsın? Nereden anlıyoruz? Bu, bu, bu sentezi nereden anlıyoruz? Şimdi babam annesine Mektup yollarmış. O mektubu ben Türkçe yani eski Türkçe'den yeni Türkçe'ye çevirdim. Çoğunda bana kumaş yollayın da ben burada pato diktireyim diyor. Paltosu yırtılmış. Ee, yani kötü. Pato işte herhalde o zaman da o tarihte de soğukmuş havalar. Şimdi bir kısmında da bakın ne diyor. Ee, İstanbul Hükümeti'nin bendeki orta elçiliğinden herhangi bir haber alıyor muyuz? Gidiyorlar elçiliğe, kapıyı açan yok. Kapı ararından gidin gidin yok da bir şey diyorlar. Peki nedir, ne oluyoruz, ne yapıyoruz? Bize bir şey anlatın. Anadolu'da bir şey var mı yok mu, ümit var mı yoksa memleket gitti mi, biz neyiz şimdi, şu anda vatansız mıyız diye soruyorlar. Cevap maalesef yok. Sadece onun tabiri, babamın tabiri, Dört bir yanından saldırıya uğramış, alev içinde yatmakta olan bir ülkenin değil de bütün hangi istikamete doğru, hangi yöne doğru dua edeyim daha iyi oldu, daha çok kabul edildi Veyahut da hangi tütsüyü nerede yakayım diye düşünen bir şeyin ülkesinin temsilcisi gibi davranıyorlar. Çocuklara da hiç Türk çocuklarına, Türklere yüz vermiyorlar. Şimdi bu karanlık içinde nasıl mektup gidiyor, nasıl mektup geliyor ona da şaşıyor adam. Birdenbire dünyanın en büyük depresyonunun tam ortasındayken oradaki 3-5 öğrenci gümbürür bir şey oluyor. Ne oldu yahu? A -a, biz vatansız kaldık, gördük, bittik derken aniden bakıyorlar bir Türk geliyor. Milli Mürahat Eğit'i Ankara'dan geliyor. Kim ya bunlar? Bunlardan bir, birkaç bunları bir şekilde buluyor. Peki Sami Bey diyor ki buraya anlatıyor. İş böyle böyle. Sizin, sizin bildiğiniz gibi değil. Saçık Hocam evet. milli muharras ne demek? Neydi? Bu, ee, muharras şeyde, ne bu? Tam bilmiyorum ama galiba yetkili. Muharrerden mi geliyor hocam? Yok, Acaba bilmiyor. yazar filan mı? Dedi, Şeyden, yok, yok, yok. Ha, yok. Yetkililer. Yetkililer. Anadolu hükümetinden mi? Daha evet, bu, Anadolu hükümetinden geliyor evet. Hı -hı. Şimdi bunlar bu Tabi hükümette de değil Anadolu hükümeti ama o zaman o zaman yani Türk'ün Anadolu direnişinden geliyorlar diyelim evet, hükümette de evet. e, ve düşünün ki o heyetten haberde mesela bir doğramdasıda o zaman ki Türk öğrenci var sekizli tane bütün İsmet Paşa bir memnufiyan bütün bu bekçesami beylerle beraber resim çektirmişler bunları çarpı resim çektirmişler ve diyor ki e, sizin duyduklarınızdan çok farklı durum diyor. Yeniden bir Türkiye doğuyor. Bu Türkiye'nin de hakkını hukukluğunu biz burada müdafaa etmeye geldik diyor. Ve nasıl, yani nasıl hissederler Bir insan bundan büyük bayram olur mu siz düşünün. Şimdi cumhuriyete e, yani nasıl hayran olamak kabir? O zamanki insanın hiç dışarıda ümit yok, içeride ümit yok. Herkes sana hapı yuttun diyor. Birdenbire gümbür diye bakıyorsun. Ama bir avuç insan ne yapmış, ne etmiş? Nasıl hissedersin? Düşünün. Yani böyle bir şeyle insan hayatının kaçta kaçında karşılar. Belki bir defa. Belki iki defa. Belki hiç. Şimdi İsmet Paşa geliyor. Oradaki heyetin başında. Atatürk öyle yollamış onu. Ve e, o zaman bakıyorlar. Yavaş yavaş herkes değişiyor. Fransızlar davet ediyorlar şunlar İsmet Paşa'ya bakış, Türkler'e bakış aniden daha şu, öyle bir ki, diyor ki babam, biz diyor sokakta yüksek sesle Türkçe konuşmaktan çekinirdik. Çünkü laf ederlerdi. Hakaret ederlerdi. Aniden birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde bu uup, değişti. Biz de insan olduğumuzu anlamaya başladık. Yani böyle bir şey nasıl yaşanır siz düşünün. Şimdi geldi Cumhuriyeti Peki hocam çok keyifli e, ve çok bilinmeyen tabii e, aile öyküleri Bunlar çok da ışık tutuyor çok da e, durumu böyle açıklayan küçük anekdotlarla e, durumu ve o tabloyu çok iyi e, anlatan bir takım anılardan bahsettiğini sağ olun yeni bir müzik arası verelim ve e, suyun öteki yana yani e, belki de Cumhuriyetin kuruluşunda, çok aktif rol oynayan Trakyalıların e sevdiği parçalarla bir program yapalım dedik. İlk parça müzeyen senar'dan gelsin. Vardar Ovası. 95.0 açık radyodayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü Konuğumuz e, Sayın Profesör Doktor Selçuk Erez. Müzeyen senar'dan dinledik. Vardar Ovası. Ya bu parçanın içinde e, kazanamadım sıla parası diye söylerler. Orijinalinin rakı parasını Niyese söylemezler. Allah'tan Müzeyyen Senar'ın bu eski kaydında rakı parası neden bu kadar korkulur bilmiyorum. ve Böyle bir otosansür de uygulanıyor galiba ama iyi oldu Selçuk hocam değil mi? En azından evet. Müzeyyen Senar'dan kazanamadım rakı parası dedi. <gülüyor> Peki. Evet hocamızda o keyifli söyleşimizi sürdürüyoruz. Ayşegül nerede kaldık? E, hocam bu arada sosyal medyadan da çok büyük destek geliyor. Arşivlik program e, biz kaydediyoruz diyorlar. Kaydetmeyin podcast'imizden paylaşacağız zaten. E, çok teşekkür ederiz dinleyenlere de. E, evet hocam rakı parası deniyor. Şimdi bayram günde eminim bugün güzel sofralarda kuracaklardır herkes. Şimdi tabii biz savaş dönemini konuştuk, savaş dönemindeki o umutsuzluğun içinden Cumhuriyet umudunun yükselişini konuştuk ama Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlarından bahsederken hep bu savaş ağrısı içinde bahsedilir. Sanki sadece asker ve sadece bir askeri deha varmış gibi. Halbuki diplomatik deha da e, olarak kabul etmemiz lazım. Bu konu nedense bu taraf pek konuşulmaz. Bazıları tarafından biz konuşalım. E, çünkü e, aslında belki çok savaştan ve savaşın içinde ömürlerini geçirmiş askerler e, en az savaştan e, hoşlanan, e, savaşı seven insanlardır. Bunu da aslında İkinci Dünya Savaşı'nda görüyoruz. E, belki biraz daha barış kısmına e, geçelim. E, İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamak. Büyük bir dehaydı. Tabi İsmet İnönü döneminde ama e, eminim Atatürk döneminde de bu barışın nüveleri, yani barış duygusunun nüveleri zaten atılmıştı. E, çünkü o da biliyordu ki muhasır medeniyet seviyesine çıkmak aslında barışla olur, diplomasıyla olur. E, bundan dolayı siz de hocam aslında Balkanlar'da bir işbirliği derneğinin yönetim kurulu üyesisiniz. Siz de e, suyun öteki yakasında kökleri olan bir ailedensiniz. Bunun için ne düşünüyorsunuz hocam? Tabii hani Cumhuriyet döneminde de İsmail Cem'in büyük çalışmaları oldu. Onu da analım böylece. Güzellikle analım. Çok güzel dönemler de oldu. Siz ne dersiniz bu Barış'a yönelik, Ege'deki Barış'a yönelik? Ee, ve tabii 2. Dünya Savaşı'na girmemek e, gibi çok doğru bir kararla ilgili. E, siz de yavaş yavaş o dönemlerde tabi e, yaşamaya başlıyorsunuz. E, siz neler demek istersiniz birinci tanık olarak? Şimdi hep beraber düşünelim. Şimdi savaş bitti. Biz kazandık. Yunanlar kaybettiler. Ama Atatürk kendi e, yani kendi sınırlarını bilerek, kendi gücünü, gerçeğine inanarak savaşı bir yerde bitirmesini de bildi. Yani Yunan adalığına geçeyim, orasını da alayım, burasını da alayım gibi, daha da bir kahramanlıyım gibi şeye komplekse kapılmadı. Zaten komplekse kapılmayacak dünyada en son insan o. Şimdi ne yaptı? Bize Yunanlar savaştan önce, yani bizim istikrar savaşı dediğimiz, onların da işte yeniden megalo ideayı gerçekleştirme savaşlarına girişmeden ve Venizelos, saldıralım, bitelim, Türkiye'yi mahvedelim, yeniden Büyük Bizans'ı kurarım. Megaloide'yi gerçekleştirelim derken, Yunanistan'da bir fraksiyon, esasında Alman kökenli olan, Yunan kralının etrafına toplanan bir fraksiyonda, ya yapmayalım mahvoldunuz çünkü Anadolu'da zaten çok bize benzeyen, bizim kökenimizden gelmiş insanlar var, kabak onların başına patlar derlerken, çekişmeyi ve seçimleri bu fraksiyon kazanıyor. Venizelos bize savaş ilan eden adam. Sonunda en sonunda arada tabii iktidarı kaybediyor. Sonra onlar kaybedince yani kendi savaşmayalım diyen denen fraksiyon mağlup olan iktidar oluyor. Şey oluyor. Yunan e, ne derim koalisyonu oluyor. Bu apar topar kaçmış oldu Yunanistan'dan geliyor ve siz Türkler'e karşı savaşın ne Nasıl kaybedersiniz, utanmıyor musun diye bunların bir kısmında da e, askeri mahkemeye çıkarıp koşuna dizdiriyor. Şimdi habi isteyen Venizelos, habi istemeyen padişah, Yunan padişahının çevresi ve kendisi. Ama kabak kömün başına patlıyor, habi istemeyenlerin. habi <gülüyor> çıkaran Venizeros, e, bunları da cezalandıran adam olarak geri dönüyor Yunus'a. Atatürk bütün bunları biliyor, detayıyla biliyor ve tanıyor. Ama ne yapıyor? Venizeros'a dostluk elini uzatıyor. Adamın şeyine bakın. Yani e, politik derasına bakın. Bugün ah işte Yunanlar mesela buradan gitmiş Yunanlarla da konuştunuz, fakat o Venizeros Atatürk zamanındaki dostluk ne güzeldi keşke o günlere dönsek diyorlar. Şimdi Venizeros kendi ellerinden bir tanesini Türkler'e veriyor bu jest karşısında. Bugündeki Atina'daki Büyükelçiliğimiz o binada. Venizelos'un eski binasında. Şimdi bu neye benziyor? Bu dikkate bakalım. O güne kadar bir savaşta zafer kazanırsan sen mağlup olanın üstünde tepinirsin, paramparça edersin, kulağını kafasını kesersin, ne yaparsan yaparsın. Ve mağluplara yani, eh, yani bu kadar kötü olabilir. Arap lafı ama bütün savaşlar için geçerli. Atatürk bunun tersini yapıyor. Hatırlayın Yunanistan ordularının başındaki adam mağlup olduğu vakit, kılıcını teslim etti vakit ona esir muamelesi yapmıyor. Venizelos bütün bu savaşa başlatan, kök köşe şey yapan, köküyan adam dostluk elini uzatıyor. Burada bir form değişikliği var. Eskiden ve maluklara mağlupun her türlü canını okumak peşinde koşarsın, şu anda elin hemen elini uzatırsın. Bunu farkına bakmamız lazım. Bu neye benziyor? Birinci Dünya Harbinde bize diyor ama e, Versay Anlaşması ile Almanların canını okuyor bu İngiltere bize e, bize farkı davranmak zorunda kalan İngiltere ve Fransa. Almanya 10 sene sürünüyor. Neden? Ne kadar Verimli toprağı varsa başka ülkelere veriyor. Ve o zaman Polonya yeni oluşuyor. Çekosovakya'ya veriyorlar. Fransa'ya veriyorlar. En çok madeni olan yerler. Ve Almanya oldu yapamaz. Uçak uçuramaz. Ve bütün bunların üzerinde de her sene dünyanın parasını ödemek zorunda. İngiltere'ye, Fransa'ya vesaire. Eğer Google'a girerseniz, bakarsanız bütün bu tutum, düşmanı mahvet, ve mağlutlara felsefesi, Almanları perişan ediyor. Alman çocukları, Alman çocukları çöp karıştırırken resmini görürsünüz Google'da. E, rütbeli subayların sokakta dilendiğini görürsünüz. Alman parasının pul olduğunu ve kovalarla markete gidildiğini görürsünüz. Çocuklara vermiş Lego gibi oynayın demiş Sonra ne oluyor? Hitler gibi bir manyak. İktidarı geliyor. Niçin? Tanımam, ben yırtarım o anlaşmayı dediği için. Atatürk bunun tersini yapmış birinci adam. İkinci Dünya Harbi başladığı vakitte Robert Schumann, Fransa'nın başbakanı, o da aynı şeyi yapıyor. Atatürk'ün yaptığını yapıyor. Aman yapmayalım biz bunu. Biz düşmanın üzerine çıkar tepinirsek İkinci Dünya Harbinde yaptığımız gibi iki, pardon Birinci Dünya Harbi sonunda yaptığımız gibi biz on sene sonra Üçüncü Dünya Harbi'nin temelini atmış oluruz diyor. Bakın Robert Schumann Düşmanın üzerine varmayalım. Hükümeti, baştaki adamları mahkemeye verelim, asalımı keselim ne yaparsak ama halkı cezalandırmayalım. Ve ne yapıyor? O zaman savaş içinde lazım. E, Demir-çelik fabrikası lazım. Top tüfek ve onu nereye çalışır? Enerji lazım. Enerji nerede? Kömür madeni. Fransa'nın, Almanya'nın kömür madenlerini birleştiriyor. Diyor ki düşman müşman dur. Beraber bundan sonra Fransa ve Almanya bu demir çelik fabrikalarımızı ve kömür madenlerimizi beraber yönetim. Ad adamı ne kadar kötü davranıyorlar, alayinde tehditler mehditler adam kabul ettiriyor. Sonuç ne oluyor? Avrupa bir böyle okuluyor. O zamandan beri sız, e, e, e, bunlar bir daha savaşmıyorlar. Şimdi Merkel şey bakın, Alman, e, e, diğer ülkelerin başbakanlarının birbirine ne kadar çok sevdiklerine baktı. Şimdi demek ki Atatürk bir de formül değiştiriyor. O zaman kadar Ray mağluklara formülünü ortadan kaldıran bir kumandan. Niçin bu konuda yazan, çizen, düşünen yok ona şaşırıyor. Evet hocam. Şimdi ikinizin de konuşacağı bir konuyu soracağım ben. Doğrusu e, merak da ediyorum bu konudaki görüşleriniz. Tabii e, bu milli mücadele içinde e, tabii eller de var. E, o isimlerden biri de e, bütün e, Tıp camiasının bildiği bir isim Refik Saydam. Refik Saydam dediğimizde aşı aklınıza geliyor ilkin ee, ve tabii yaptığı da çok şey var Refik Saydam'ın ama Refik Saydam'ı ben böyle bir tutkulu bir aydın olarak da görüyorum. Ee, çünkü Refik Saydam ben biraz e, bu halk sağlığı ödevlerim sırasında hayatına bakmıştım Fatih'te oturuyor. Ee, askeri tabip, çok başarılı bir askeri tabip, Balkan Savaşı'nda büyük başarılar göstermiş koleraya yönelik ee, yani gerçekten hani öne açık bir kişi ee, Osmanlı içinde de ilerler ilerler ilerler ama bu bambaşka bir yol seçiyor kendini 1919'da Samsun'a Atatürk'le birlikte çıkanlardan bir tanesi. Onun dışında tam Erzurum'da bir başhekimlik durumuna getirilirken ben istifa ediyorum diyor. Erzurum Sivas Kongreleri'ne katılıyor. Yani bence çok büyük bir kariyeri yakıyor. Bir anda biraz da şey durumuna düşüyor. Herhalde onlar Erzurum Sivas Kongreleri yapılırken bu Anadolu'daki direniş örgütlenirken sırtıda birisine sıvazlanmıyordu. Bir anda hani politik olarak da hukuki olarak da çok sıkıntılı duruma düşüyorlar. Hikaye böyle olmasaydı cephede ölebilirdi, idam edilebilirdi her şey başına gelebilirdi. Ama Refik Saydam e, idealleri uğruna savaşmayı seçmiş bir hekim aynı zamanda. Refik Saydam ve onun yaptıklarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Keşke Refik Saydamlar daha çok olsaymış. Belki şu anda aşılardan birini e, diğer ülkelerden daha önce e, üretebilir. Tamam. Bu, e, bu barış duygusuyla birlikte de mesela bir... Sahra altı Afrika ülkeleriyle paylaşabilirdik, hani böyle bir hayal ama o da hayalmiş. Keşke olaydı. Ee, şimdi bu aşılardan bir tanesini en başatın en ağır paslanını vatandaşlarımız gittiler Almanya'da gerçekledi. Keşke onların bu memlekette onu gerçekleştirebilecekleri zemini sağlamış olsaydık. Benim Birkaç tane geçici saydan daha gel gelseydi. Şimdi e, hatırlıyorum siz eden şeylerden bir tanesi Osmanlı'da da Sağlık Bakanı biliyor musunuz? Yok. Sağlık Bakanlığı diye bir şey yok. Sağlık Bakanlığı galiba İçişleri Bakanlığı'nın bir şubesi. müdüriyet galiba. Evet bir müdüriyeti. Şimdi Cumhuriyet'e nasip oluyor bir Sağlık Bakanlığı yapmak Ve çok başta üçüncü madde mi? Dördüncü madde mi ne? Üç sayılı kanun hocam. Yani üç sayılı kanun. Üç ama, üç şimdi, bu kanun. ilginç bir şey. Ve şey de evet. e, bir müddet hayde edip adı varın eşi hani bu Amerikan mandasından bir kutluş olarak gören e, önemli edibin edibimizin şeyi eşi e, Sağlık Bakanı oluyor. Ondan sonra Adnan beş, Bey, Adnan Bey Refik Saydam geliyor. Hı. Adnan Bey'den sonra şimdi ve uzun müddet de e, başta kalıyor yani orada kalıyor o işte kalıyor. Şimdi düşünün. Hapten çıkmış bir ülke, dünya kadar bedel kötü besleniyor, çok kötü besleniyor. Yok bir şey yok, otuyorlar. Ee, dünya kadar sakat var, dünya kadar e, kötü beslenmenin neticesi hastalı insan var, salgınlar var. Hangi salgınlar var? Hep beraber hatırlamalı çalışalım. Sıtma, sıtma, mahvediyor herkes evet. zaten. Evet. Sıtma verem tırahum. Evet. Ondan sonra. Şimdi bu şey, geniş bölgelerde bunlar egemenken bu adamlar nasıl şey yapsın, halletsinler? Hekim sayısı çok az. İstatistiğe baktığım vakit ya bu kadar az mı hekim, bu kadar az mı hemşire olur? Yani şaşıyorum. Yani bunlar nasıl bunu halletmişler? Hocam tıp fakültesi mi açmışlar bol bol? Hayır. O zaman tıp fakültesi de... Altı sene süre eğitimi. Sadece pratisyon olacak. Şimdi altı sene süren eğitim ve tek fakültesi İstanbul. Bununla savaşılmaması. Adam'a gayet enteresan bir şey bulmuşlar. Sağlık memuru denen insan evet. yetiştirmişler. Şimdi sağlık memuru yani pratik birkaç tane şey biliyor. ne yapmasını biliyor. Genel bilgisi var ve e, hekim kadar da sağlık memuru. Bilmem 500 şey Sıhiyye memuru deniyor o zaman. E, doktor açığı feraket. Doktor açığını sağlık, yani doktorla yetiştirmek yetmez. Yani zaman yok. Sağlık memuru yetişterek bu açığı kapatmışlar. Haşin bu ne saçma şey. Sen doktor yerine e, ilkokul tahsil insanları e, işe koşar mısın? Başarılı olmuşlar. Nasıl başarılı olmuşlar? Bir formül daha. Her bölgede e, Verem Savaş Derneği Bunlar yani memurlar, sıradan senin benim gibi vatandaşlar. Bunlar da yardımcı para toplamışlar. Bataklık kurutmak için, vatandaşları uyarmak için şunu yapma bunu yapma diyebilmek. Ve bunlar da bir yerde halk kolunu sıyırmış ve bunlara yardıma başlamış. Dönem Savaş Derneği var, Trabzon Derneği var, Sıtma Mücadele Derneği var ve Büyük çapta da başarılı olmuşlar. Biz, biz, ben dahi küçüklüğümde, yani 1936'da olmuyor. Ben sokakta yere yatıp e, şey yapan, ne derler, e, epilepsi nöbeti geçiren evet. insan bir, görmüşümdür. Belki tezören görmedim işte, onun yaşı çok küçük evet. ama biz görürdük. Yani bir defa sokak çıkarsan bir defa belki 30 defa sokak çıkarsan tabii, bir defa yani ağzından neredeyse köpükler çıkan, evet. dilebelenen falan e polio sekerli insan görürdük hocam. O da doğru. Yani tabii bu e, sizin bahsettiğiniz ve çok çok önemli olan bir nokta bu e, sağlık görevlileri, e, sağlık personeli aslında bir yandan e, Cumhuriyetin sağlık politikasının hani koruyucu hekimlik ve halk sağlığına öncelik vermeyi de paralel giden bir şey. Yani onlar çünkü e, aşılamada olsun, eğitimde olsun, işte hijyen kurallarının yayılıp öğretilmesine olsun diyor. Yani hekimin e, yapmasına belki o anda o, o az, az sayıdaki hekimin yapmasına, vakit ayırmasına gerek olmayan işleri de iyi eğitildikleri zaman çok dört dörtlük yapıyorlar. Kininle mesela, kinini uygulayarak sıtmaya karşı savaş. Köylerde ne kadar miktarda, kime, hangi hastaya kinin ya da lam lam arası preparatta o e, sıtma tanısını koymak, bütün bunları öğrenip, e, sıtma olgularını saptayıp, kinin enjeksiyonu ile, sıtma ile mücadele ki sonunda büyük bir başarıyla biten o süreci başlatıyorlardı. Çok haklısınız tabii. Yani yaklaşım çok farklı, bakış çok farklı Cumhuriyet'le beraber. Peki şey de, yani bu kadar mühim oldu. halde ben mesela bu bana hani bu toplantı yapılacak dediğim vakit karıştırma başladım. Sağlık mevhulu hakkında Sa o zamanın sağlık memurları hakkında ne kadar az bilgi var musunuz? Ne kadar az çalışma var. Tabii. Yani bu haksızlık, bir yanlış. O adamlara tabii. çok şey borçluyuz. Ee, bunun mesela bir takım doktoral konusu olması lazım. Bir takım tabii. araştırma konusu tabii. olması tabii. Tabii, tabii, lazım. Tabii. Tabii, tabii, tabii. Yani hastalanmamayı önce önceleyen bir e, politikayı o dönemin e, koşullarında o vizyonla görüp Buna önemseyip buna eğilmek, buna göre bir altyapı oluşturmak ne kadar önemli bir nokta. E, çok çok doğru. Yani bu Cumhuriyet sonrası sağlık hareket dediğimiz zaman gerçekten o inanılmaz olanaksızlıklar e, ve e, yani Osmanlı'dan kalan e, çok olumsuz koşullar, olumsuz sağlık koşullarında devralan bir toplum e, ve o nereden nereye kaç tane hastalığın ortadan kaldırılması demin bahsettiğiniz gibi e, veremden sıtmaya, trahundan işte bir takım e, e, sindirim sistemi enfeksiyonlarına kadar nelerle baş edilmiş ve üstesinden gelinmiş yani. Sadece bu bile e, çok e, o yılları ve oradaki çalışan insanları yetkileri şükranla minnetle almamızın bir nedeni olmalı. Şimdi şeyde bir saniye diyoruz ki biz çocukluğumuzda işte soka sokakta yere yatıp da çırpınanıza aldı vatandaşları diyoruzduk. Bir başka şey dikkatimizi çekti, dikkatimi çekti. Şimdi bir ya doğru istatistik var. Denir ki mesela bilmem 1920'de verem şu kadardı. Yok. Yok. Peki istatistik yoksa neye güveniriz bir şeyin yaygın olduğunu iddia edersek? O öyküler, o memleketin öykülerinde o memleketin afasözlerinde bunlar var mı? Var. Mesela şarkılarda var. Mesela daha doğrusu mesela anne kaynana gelinine kızıyor veya da anne oğluna kızıyor. Çok yaramazlık yaptığı için olan. Sen beni veremeyeceksin diyor. Üf biçim çocuksun? Şimdi sen beni veremeyeceksin demek ki verem çok yaygın. Herkes biliyor bunun ne olduğunu. Başka? Ey müstantik, müstantik tabancayı ver bana, ben verem oldum bir yarın. Neden? İnsan açtan verem olur. Ki yaygın kanaat. <gülüyor> <gülüyor> Peki, var evi Kerem evi, yok evi veremedi. Yani Atatürk zamanında bunlar vardı da bunlar Yok oldu. Ben böyle atasözü yok halen. Yani sorsam nereden çıktım atasözü desem. Yok kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Evet. Şey, i̇nternette buldum da hatırladım. Peki şimdi bir yerde dilde o hastalığı karşılayan bir kelime varsa bir dircik varsa ha, demek ki o hastalık o evet. toplumda yaygın. Mesela e, çok yaşlı insanlarda kadınlarda rahim sakması Türk dilinde var. Nedir? elmacık. Siz köye giderseniz, burada elmacık olan kimse var mı deseniz size söylerler. Ahmet Evren'in karısı da evet böyle bir şikayet var derler. Filipinlere gitseniz, çocuk eşi var ya piyasamda. Ondan kaynaklanan Konya Neptun yabanının o dilde karşılığı varmış niye? O da çok yaydın. Bütün, bütün Amerika'da, İngiltere'de yazan Kadın Doğum Patolojisi kitaplarında Filipinli doktorlara yazdırıyorlar o bölümü. Çünkü onlar çok görüyor. Evet. Şimdi bizde de sıtma var mesela. Sıtma. Ee, bu bilimsel bir ad değil ama halkımızın dilinde olan bir şey. Ondan sonra e, ölümü gö gösterip sıtmaya razı etmek. Demek ki sıtma çoktu o zaman. Demek ki birimizde çok olan bu kere var. Yani şimdi Allah'a seversen, sokağa çıksak, e, ölümü gösterip sıtmaya razı olmak diye bir atasözü var mı diye sorsak, bize ne derler? <gülüyor> ne uyduruyorsun? Yani böyle bir şey yok. Demek ki yok, gitti bunlar. Beni veremeyeceksin yerine, şimdi beni kovit edeceksin falan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> şimdi demek ki o kadar çok bir verilti, o kadar çok e, <gülüyor> dokumentasyon var ki, evet. Yani bu Cumhuriyeti kuranlar sadece maşallah gelmişler, Yunan'ın denize atmışlar, kendi rıba dikmişler değil yahu. Evet. Yani neler yapmışlar? Daha çok daha derin ne düşünsek? Yani hakikaten bayrağı alıp sokağa çıkmak, balkonumuzu asmak, yapabilirsek yollarda eğer müsaade ediyorlarsa birazcık daha yürümek ve bu neşemizi açığa vurmak için ne kadar haklı, ne kadar yerinde bir şey yaptığımızı düşünmemiz lazım çok katılıyorum efendim. Yani bu, bu tarz e, coşkuları e, canım batılı medeni ülkelerde oluyor mu şeklinde eleştiriler getirilir. demokrasilerde ileri demokrasilerde Batı medeniyet olmaz mı ama o koşullar farklı biraz yani e, ülkemize Özgü bu e, yoktan var olma mücadelesine yakın bildiğimiz medeni ülkeler kadar kısa yakın tarihte geçirmediler. Onun için e, tabii çok çok önemli ve neler değişti? Yani biraz önce bahsettik. Örneğin cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi hilafet ve laiklik konusu. E, demokrasi e, olur mu olmaz mı? Yani bu laikliğe pek özen göstermeyen ülkelerdeki demokrasi e, sınırına ya da seviyesine baktığınız zaman biraz daha çarpıcı olarak ortaya çıkıyor herhalde yani. Bunlara hiç yadsımamak lazım. Evet Ayşegül sana bırakayım. Yine. Şimdi tabii sorular var. Bir soruyla bitirelim mi hocam? Tamam. Direkt Helalim. Selçuk Hoca'ya sorulmuş bu soru. Doktor Celal sormuş. Şöyle diyor ben birazcık özetleyeceğimizce Soruyu çok az vaktimiz kaldı çünkü. Birçok meslektaşımız yurt dışına gidiyor diyor. Hekim soran kişi. Ama Selçuk hocamız diyor doğduğundan beri her döneminde ülkenin memleketinde kalmayı tercih etmiş bir insan diyor. Acaba genç meslektaşlara Cumhuriyet'in geleceğiyle ilgili umut veren cümleleri olur mu diye soru geldi. Şimdi e, bu iyi bir soru. Şimdi şunu düşün, Mesela benim şu anda dört tane kızım var. Bir tanesi Amerika'da oturuyor, Rus Angeles'te. Hocam, Hocam sesiniz, sesiniz kapandı. Sesiniz kapandı. kapandı. Ha. Şimdi bir tanesi ise, e, Amerika'da, bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de İsviçre'de, bir tanesi daha okuyor. Şimdi bütün bu kızlar bizdeki ekonomik vesaire, sosyal politik e, çalkantıları görünce ne derler? Baba yavru ne düşünüyorsun? Her gün bir saçmalık okuyoruz. Her gün üzülüyoruz. Sen, sen orada güvende misin? Değil misin? Kalk gel. Bak evimiz büyük. Hiç gidesim gelmiyor. Çünkü bu memleketin her hali bir ben hoşnutum ve daha da var. Ben Türkiye'nin e, geri kalan kaç sene ömrüm kaldı bilmiyorum ama ben bu zaman zarfında düze çıkacağından eminim. Çok rahmetler verildi. Çok güzel şeyler görüyorum, çok güzel şeyler kokuyorum. Bu kadar tecrübem eğer bunu doğru teşhis etmeme yetiyorsa ki bence ona inanıyorum. E, pek yakında çok daha iyi Türkiye'ye çok daha güzel bir Türkiye'ye. Hikimlerin, mimarların şunların, bunların kaçıp başka ülkeye gitmediği bir Türkiye'ye kavuşacağız. Güzel rüzgarlar esiyor, güzel sesler geliyor, güzel kokular geliyor. Ondan bu Cumhuriyet Bayramını, bu mutlulukla, bu ümitle bitirmek ve sona erdirmek isterim. Bu Cumhuriyet Bayramı konuşmamızı Hocam, Cumhuriyet Bayramının temennisi, dileği falan bu kadar güzel anlatılamazdı. Gerçekten sağ olun. Bu pozitif, bu olumlu yaklaşımınız, bu ümit verici yaklaşımınız için ben de dinleyiciler adına teşekkür ediyorum. Ayşegül ne dersin? Evet çok teşekkür ederiz. Hocamızdan randevumuz alalım o zaman 100. yılda bu programı yine Selçuk Hocam'la yapacağız. Evet tamam. Hocam böyle bir keyifli program gerçekleştirdikten sonra sizinle böyle keyifli bir parçayla bitirelim programı isterseniz. Candan Erçetin seslendirecek zeytinyağlı yiyemem ama bir evet. uyarı geldi bu parçanın ikinci bölümünde bu parçayla bir mesaj mı vermek istiyorsunuz diye. Doğrusunu isterseniz bilmiyordum ama parçada senin gibi cahile ben efendim diyemem aman diye gidiyor parça. Herhangi bir mesaj vermek, herhangi bir yere gönderme yapmak amacım değil. Ben sadece parçanın hani biraz Trakya şarkısı olsun diye seçmiştim. Tekrar tekrar teşekkürler ve hoşçakalın hocam. İyi sonları. İyi bayramlar hepiniz. İyi, i̇yi bayramlar. Güleğimize. Sağ teşekkürler. olun hocam. Teşekkürler.